Toptan sarılalım yüce Kur'an'a toptan sarılalım yüce Kur'an'a Çünkü rahmetinmez ayrı durana Çünkü rahmetinmez ayrı durana Müminler İslam'a karşı durana Müminler İslam'a karşı durana Biraz öfkelenip kafayı taksa Esir mi olurdu mescidi aksa biraz öfkelenip kafayı taksa Esir mi olurdu mescidi aksa saldırıyor kafir kahrenin gönül saldırıyor kafir kahrenin gönül müslümanlar sanki mezarda ölü müslümanlar sanki mezarda ölü İslam toprakları oldu kan gölü İslam toprakları oldu kan gölü Adam bütün kanlar hak için aksa esir mi olurdu mescidi aksa Adam bütün kanlar hak için aksa esir mi olurdu mescidi aksa Bulunmaz mı çare nedir bu iller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 İslam gözüyle kendine baksa evet. Esir mi olurdu mescidi aksa